Ertesi günü Maria ile konuşma çabalarım bir sonuç vermedi. Ben de çocuklarımla günlerimi geçirerek beklemeye karar verdim. Ama çocuklarımla oynayıp gülerek ancak üç günümü geçirebildim. Dördüncü gündü bir manga asker evimizi sardı. Bunlar da Alman askerleri gibi bakımlı ve serttiler. Çocuklarımı öpmeme bile izin vermediler. Ama küçük kızım Maria askerleri itip yanıma kadar geldi, kucağıma atladı. Bir daha görüşemeyeceğimizi anlamış gibi soluklanıp yanaklarımdan öptü. Ben de ancak böylece küçük kızımı öpebildim. Askerler beni önlerine katarak küçükken hemen hemen her gün koşarak gittiğim Almanların çiftliğine doğru sürdüler. Patika yolun kenarındaki bütün ağaçları tanıyordum. Askerlerse önümde ve arkamda yürüyorlardı. Almanların çiftliğinin yanına gelince, çiftliğin çevresindeki tel örgülerin yer yer kesilmiş olduğunu gördüm. O açık yerlerin birinden biz de çiftliğin arazisine girdik. Askerler kollarımı bileklerimden bağladılar. Alman kızı Monik ile yalnız kaldığımız o büyükçe binadan içeri soktular. Benden önce getirip kalın direklere bağladıkları tanımadığım birçok delikanlının biraz uzağında bir direğe de beni bağladılar. Bağlarlarken birkaç kez soru sormaya kalkıştım. Ama Rus askerler yanıt yerine bağırıp çağırdılar. Biraz daha üstelersem dövüleceğimi anlayınca sustum. Rus askerler getirmişti ama onların emriyle bağlayanlar bizimkilerdi. Böylece daha Alman kamplarının izi kapanmadan Rusların buyruğundaki bizimkilere esir olmuştum. Almanlara Ruslara esir olabileceğimi düşünmüştüm ama bizimkilere esir olacağımı aklımın kıyısından bile geçirmemiştim. Eski komitacılar şimdi Rus askerlerinin giysilerine benzer bir giysi giyiyorlardı. Rusların bir dediğini de iki ettirmiyorlardı. Hepsi yanımdan uzaklaşınca birden Alman kızı Monik'in kokusu geldi burnuma. Bu kokuyu yalnız kaldığımız o gün onu öperken tanımıştım. Monik'in kokusu burnuma gelince kendimi tanıdık bir evde o evin çocuklarıyla oyun oynuyormuş gibi hissettim. Ben mi oyun oynuyordum, yoksa beni getirenler mi? Bunu henüz anlayamamıştım. Askerlerin ayak sesleri de uzaklaşınca burnuma gelen monikin kokusuyla biraz oyalandıktan sonra... ...altı yaşındaki kızımı düşünmeye başladım. Stefan'la oynuyormuşuz gibi onunla da oyun oynuyordum. Çok koştuğumuz için yorulmuştuk. Yan yana oturduk bir ara. Nerede olduğumu unutarak elimi uzatıp al al olmuş yanağını okşamak istedim. Ama... Elim bağlıydı. Yeniden tutsaklığımı anımsayınca karşımdaki duvarın sallandığını gördüm. Ben duvarı üzerime yıkacaklar diye korktum. Acıyla suratımı buruşturup duvara doğru baktığımda, Monik'in sallanan duvarın ortasından çıkıp bana doğru geldiğini gördüm. Bana doğru geliyordu ama bana bakmıyordu. Ağzıma atlara gem vururcasına bir ip bağlamamış olsalar, bağırıp yanıma gelmesini söyleyecektim. Ama ipin sıkıştırdığı dilimi bir türlü kurtaramıyordum. İyice yakınıma geldi. Şimdi görür diye düşünüyordum ki yine geldiği gibi ayaklarının ucuna baka baka geri dönüp gitti. Yıllar önce gitmişti Almanlar buradan. Monik burada ne yapıyordu? O yangından nasıl kurtulmuştu? Nasıl saklanmış? Ne yiyip ne içmişti bunca zaman? Ah beni bir görse ikimiz de kurtuluruz. Ne Ruslar ne de bizimkiler şu hangarın köşesinden ormana açılan bir kapının olduğunu bilmezler. Ama Monik gelip şu kollarımı bir açsa çıkarız o kapıdan koşarız özgürlüğümüze. Hem ormanı karış karış bilirim. Ormanda kimse yakalayamaz bizi. Ne olur Monik bir daha gel bir daha gel de çöz şu ipleri. Ayak seslerini duyuyor musun Monik? Belki de Monik değilsin. Ama bana yardım edebilirsin. Hadi duvara öyle yaslanıp duracağına ikimizi de kurtar. Babam nereden almışsa bir gün bir bisikletle geldi eve. Annem ona bakıp gizli gizli gülümsedi. Margaret uzaktan dudak büküp bisiklete hiç yaklaşmadı. Stefan bisikletin çevresinde dönüyor, babamın üzerinde duruşunu seyrediyordu. Anton bisikletin hep ön tekerine bakıyordu. Ben. Hem bisiklete hem de onlara bakıyordum. Babam bizi kışkırtmak için bisikletle çevremizde tur atmaya başladı. Anton bana bakınca göz kırptım. İkimiz de birbirimize işaretle bir şeyler anlatmaya çalışıyorduk. Ama babam yanımızdan geçince düşüncelerimize bisiklet giriyor, birbirimize anlatmak istediklerimizi unutuyorduk. Almanların çok hızlı giden ve ses çıkaran motosikletlerini görmüştüm. Ama onlara ne binmeyi ne de yaklaşmayı düşünmüştüm. Fakat babamın getirdiği şu bisiklet bambaşkaydı. Onu koyunumuz, keçimiz gibi düşünmeye başladım. Tekerlekleri kendi kendine dönüyormuş gibiydi. Bir ara bisiklet yalpaladı, babam düşecekmiş gibi oldu. Ama babam bir ayağını yere koyarak bisikleti durdurdu. O iri gözlerini çevirerek bize baktı. Arkasından da bir kahkaha koyuverdi. Bisikleti eliyle iterek Anton'un yanına geldi. Anton'un gözlerinin içine bakarak ''Düşeceğimi sandın değil mi?'' diye sordum. Anton suçüstü yakalanmış gibi kızardı. ''Yok'' dedi kafasını iki yana sallarken. Ben herkesten küçük olmanın rahatlığıyla e ''Ama baba düşecektin'' dedim. Anton'un yanından dönüp bana baktı. ''Gel, sen binde seni görelim'' dedi. Ben babam bana dünyayı bağışlamış gibi sevindim. Çünkü Stefan'dan önce bana gel bisiklete sen bin demişti. Stefan'a gülümseyerek baktım. O öfkeliydi. Öfkeli olduğunu da hemen belirtti. Somurtarak bisikletin yanından ayrıldı ve içeri girdi. İçeri girerken de dış kapıyı hızla kapadı. Hepimiz arkasından bakıp gülümsedik. O içeri girince babam bana baktı ve olmadı dedi. Biraz durduktan sonra... ''Sanırım aranızda kavga çıkacak.'' dedi. ''Yok.'' dedim umursamazca. Babama baktım, göz kırptım. Anton ormana bakarak, ''Artık Stefan'ın gücü yetmiyor galiye.'' dedi. Babam sert yüz çizgilerini yumuşatarak gülümsedi. Benim omzuma dokundu ve ''Önce ona verelim mi?'' dedi. Annem benim yanıtımı beklemeden ''Bani!'' diye bağırdı. Stefan Camsız penceremizin demirleri arasından baktı, Margaret eliyle işaret ederek onu çağırırken, ''Gel, gel sıra senin, çabuk ol ki biz de binelim.'' dedi. Babam şaşkınlığını açık açık gösteren bir bakışta bize baktı. Sanırım bizim bisiklete binebileceğimizi hiç düşünmemişti. Stefan öfkesinin bedelini almış olacak ki hemen dışarıya çıktı. Babamın elinden bisikleti aldığı gibi üzerine atladı. Bir solukta köye vardı. Biz uzaktan onu izliyorduk. Babamın şaşkınlığı hala geçmemişti. Anneme bakarak, nasıl öğrenmiş bunlar bisiklete binmesini diye sordu. Annem biraz da alay edercesine göz kırpıp, sen askerdeyken onların hiçbir şeyini eksik etmedim, bisikletlerini bile dedi gururla. Babam anneme sarıldı, yanağından öperek, sana güvenmesem her çağırdıklarında askere gider miyim dedi. Annem onu arkaya doğru itti. ''Vay vay, demek öyle. Bundan sonra ne bana güven ne de askere git.'' dedi. Biz onların bu içtenlikli tartışmalarını seyrederken, kıs kıs gülüyorduk. Anton aniden yanlarına gitti. İkisini de kucakladı. Kolları dev kolu gibiydi. Annemin getirdiği bisikletler, Almanların eski bisikletleriydi. Benim bisikletim... Alman çocuğun bisikletiydi. Anton, Stefan ve Margaret'ın bindiği bisikletse Alman'ın kendi eski bisikletiydi. Alman kendine yeni bir bisiklet alınca Alman kadın eskileri bizim binmemiz için anneme vermişti. Ben gözüm gibi koruyordum. İyi ki küçüktü de Stefan'ın uzun bacakları bisikletime sığmıyordu. Yoksa elimden alırdı. Büyük bisikletin eski lastikleri ancak bir ay dayanabildi kardeşlerime. Ne kadar lastik aradılarsa da bulamadılar. Lastik bulamayınca da demirleri çürümeye bıraktılar. Ben eski bisikletime bacaklarım iyice uzayıncaya kadar bindim. Sonra da Stefan nehre attı. Stefan yanımıza gelince babam kolundan yakaladı. Şimdi sıra Margaret'ın dedi. Ben biraz bozuldum. Annem bana baktı. Biraz sonra da sen dedi. Annemin kirpikleri hala bakışlarıma batacakmış gibiydi. Ama bizim duygularımızı... En iyi o anlıyordu. Kafamı kaşıyıp dudak bükerek... ...evimizin duvarının dibine kadar yürüdüm. Duvarın dibinde oturup... ...hayal kuracaktım ki... ...babam yanıma geldi. Bazen bir şeyleri ertelememiz gerek. Kızgınlığımızı da... ...sevincimizi de. Sen onlardan küçüksün diye... ...önce sana vermek istemiştim. <gülüyor> Ama gördün ya... ...onlar da daha büyümemişler dedi. Ben babamın... ...hem yanıma gelmesinden... Hem de benimle düşüncesini paylaşmasından çok hoşlandım. Kırgınlığımı unutarak, benim bisikletim çok dayanıklıydı. Ben onlardan daha uzun süre bisikletime binebildim. Onun için onlar benden daha hevesliler. Ben onlardan sonra da binebilirim, dedim. Babam, büyük bir adammışım gibi yüzüme baktı. Beni çok şaşırtıyorsunuz. Ben daha çocuk dediğim zaman... Büyükler gibi davranıyorsunuz. Büyümüşler diye aklımdan geçirdiğim zaman da küçük birer çocuk oluyorsunuz. Margaret'ten sonra sıra senin dedi. Ben gülümseyerek baktım. Bizimle arkadaş olduğun zaman doğruyu söylüyor. Sana yakın olmaya çalışıyoruz. Baba olduğum zaman da çocukluğumuzu oynuyoruz dedim. O yine şaşırdı. Kafasını iki yana sallarken. Anton senden sonra biner dedi. En son ben binmek istiyorum dedim. Babam fazla üstelemedi. Margaret'ten sonra Anton bindi. O da bir iki kez köye kadar gidip geldikten sonra ben bindim. Ben onlardan daha ustaydım. İlk anda bisiklete alışamadım ama alışınca da ellerimle tutmadan bisikleti sürmeye başladım. Birkaç kez de ormana dalıp ağaçlar arasında akrobasi yaptım. Babam yine çok şaşırdı. Annem bizi çağırana kadar sırayla bisiklete bindik o akşam. Babam da bizim sevincimize katılmak için kendi de sıraya girdi. Benden sonra onun sırası geliyordu. O yanımızdan geçerken hep birlikte hurra diye bağırıyorduk. Bir de birbirimizin kusurlarını bağıra bağıra konuşuyorduk. Arada bir de babam askere gitmemiş olsaydı şimdi hepimizin birer bisikleti olacağını okula gidip gelirken bisikletlerimizle gidip gelebileceğimizi konuşuyorduk. Hava kararınca annem ''Hadi, karanlık oldu.'' diye bizi çağırdı. Annemin çağrısına hiçbirimiz uymak istemedik. Çünkü mavi gökte asılı yarım ayın aydınlığı yetiyordu. Annem ikinci kez bizi çağırdı. Yine hiçbirimiz içeri girmedik. Babam da. Bütün gece bisiklet sürebilirdik. Fakat kısa bir süre sonra annemin kararlı ve emreden sesi kulaklarımızı çınlattı. ''Yemek soğuyor. Hemen içeri gelmeyene yemek yok.'' dedi. Annemin sesindeki kararlılığı hepimiz anladık. Anton'un geri dönmesini bile beklemeden içeri koştuk. Hepimiz iyi biliyorduk annemin bir daha bizi çağırmayacağını ve içeri girmeyene yemek vermeyeceğini. Babamın bisikleti getirdiğinden birkaç gün sonra, akşam yatağa girince çılgın bir düşünce girdi Usuma. Bir türlü uyuyamıyordum. Kardeşlerim belki de ikinci, üçüncü rüyalarını görmüştü ama ben uyuyamıyordum. Ne tarafa dönsem... Düşüncem de benimle birlikte dönüyordu. Bir yandan korkuyordum, bir yandan da için için gülüyordum. Ertesi gün uyandığımda evde kimse yoktu. Kardeşlerim ormana gitmişti. Babamla annem Almanların çiftliğinde çalışmaya. Bulabildiğim yiyeceklerle karnımı doyurduktan sonra bahçemizde duran bisiklete bindiğim gibi evden uzaklaştım. Kendimle yarışıyormuşum gibi bisikleti koşturuyorum. Rüzgardan kanat takmıştım. Köyümüzün içinden kurula kurula geçerken gönlüm hiçbir şeyi görmüyordu. Nehrin üzerindeki köprüden geçince içime bir burukluk çöktü. Evimizi ve köyümüzü kaybettiğimi sandım. Şimdiye kadar bu köprüden hiç ileri geçmemiştim. Hemen geri dönmek için yavaşladım ama dönmedim. Köprüden uzaklaştıkça da geri dönme düşüncem küçüldü.